Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Merhaba Ömer. Günaydın. Günaydın. Bugün biraz değişik bir yaklaşım benimseyelim diye konuşmuştuk dün de Seyvinle. Bir şeyden büyük bir yolsuzluk ve Ponzi scheme diye adlandırılan yani piramit Meselesi dolandırıcılık diye adlandırılan büyük bir yolsuzluk olayı var. Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi ve Semih gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ki bu sayıda artıyor. Denizbank Büyüklere Şubesi Müdürü Seçil Erzan'la birlikte 6 sanık ki sayıları da arttı şimdi sanıklarında. Yani Yıldıray Oğur'da şeyi yazmıştı dün iki gün önce Karar Gazetesi'nde. Yani Türkiye bu aralar en çok futbolcuların paralarını fahiş faiz için bir banka müdürüne elden para teslim etme açgözlüğünü ve en kibar tabirle saflığını konuşuyor ama konuşulmayan başka şeyler de var dolandırıcılığa ev sahipliği yapan Denizbank Büyükdere şubesi Denizbank Genel Müdürlüğüne 1400 metre uzaklıktaki bankanın en merkezi göz önündeki şubesi sanıklardan ikisi Denizbank yöneticisi müştekilerin üçü Fatihler'imin kızı damadı ve yeğeni ama bu davada iki şey yok biri Fatihler'in biri de Denizbank'adı diyor ve 45 milyon dolara yakın dolandırıcılık vaziyeti var. Bu iktisat Ekonomistleri beklentilerini nasıl izah ediyor? Rasyonel olarak ekonomik modellere nasıl sığdıracağız bunu? Bunu konuşalım istedik. Evet, yani bir kere tabii cevaplanması gereken bir dizi soru var. iktisatçılar açısından ya da iktisat bilimi açısından. Çünkü iktisat bilimi işte kuruluşundan beri 19. yüzyılın başlarıdır. İktisat 18. yüzyılın sonunda ama esas e, diyelim modern iktisat bilimi, ekonomi bilimi çok önemli bir e, şeye dayanarak e, teorilerini geliştirdi, kuramlarını ve modellerini. Bu da insanoğlunun bireyin rasyonel hareket ettiği, kar zarar hesabını iyi bildiği, bunları öz önünde tutarak e, ona göre kararlar aldığı e, varsayımı altında kurulmuştur. Şimdi tabii bu hem tarihte hem de zaman içinde günümüzde de hala öyle ki bu işte son örnek adına ne koyarsanız koyalım dolandırıcılık dedin ama yani dolandırıcılık çok basit kalıyor. Çok daha karmaşık evet. bu açıdan bir mesele çünkü bir dizi soru var yani Seçil Erzan neden böyle bir işe kalkıştı diğerleri nasıl oluyor da? Aklı başında değil mi insanlar da 21. yüzyılda e, bu kadar büyük e, servetleri e, yatırmaya kalkıyorlar. Çok daha büyüğünü kazanmak için zaten çok zenginler vesaire. Neyse bu sorulara tabii iktisat e, bilimi ne cevap veriyor? Aslında cevabı yoktu çok uzun süre. E, ama sonra anlaşıldı ki böyle bir gerçeklik de var e, hayatta. İnsanoğlu öyle varsayıldığı gibi rasyonel ya da akılcı diyelim istersen Hareket etmiyor. Ardından bunun başka e, daha çok psikolojik e, boyutlar var. Minitekin bunu ortaya koyanda e, Kahneman oldu. Daha doğrusu Tversky ile beraber bu ikisi de Amerikalı Yahudilerdir psikologlardır. Bunlar ortaya koydu. Tversky genç yaşta öldüğünden e, Kahneman yıllar sonra iktisatçı olmamasına rağmen İktisat Nobel Ödülü'nü aldı katkılarından dolayı. Katkısı neydi? Daniel Karno. Evet. Neydi katkı esas olarak? Basitleştireyim. Çünkü insanların irrasyonel davranabileceğini de dikkate almak lazım. Onun için bir takım kavramlar geliştirildi. İşte risk alabilenler, riske karşı şey olanlar, risk almayanlar, risk alırsın. Ee, ris riski sevmeyenler, ee, bir de işte her ikisinin ortası nötr olanlar vesaire. Artı başka bir şey daha önemli bu. Şeye geleceğim hızda ee, Bu vakaya sol vakaya futbolcular solma. Ee, bir de tabii şey de e ilginçtir katkılarından biri de yani birçok deney sonucu gösteriyor bunu. Bir insan kaybettiği zaman risk almaya çok daha teşne oluyor. Özellikle Seçil Ersan'ın e, hareketini, kararını bu işe nasıl girdiğini anlamak açısından bu da yararlı olabilir. E, neyse yani sonuçta iktisat e, bilimi bunu dikkate almaya çalışıyor. Modellerine bu akıl dışlılığı koymaya çalışıyor. Ama tabii bu olayı iktisat bilimiyle açıklayamayız yine de e, tümüyle. Ee, o bakımdan dönüp tarihe de bakmak lazım. Şimdi biz, dün, biz bunu konuşunca, ya dedim ki ben iki tane şey biliyorum, tarihe geçmiş çok büyük e, şey vakalar, hani dolandırıcılığın ötesinde büyük bir servet şeyi, e, hırsıyla yaşanan büyük krizler, iki tane var böyle ve bunlara katılan... İnsanlar da öyle az buz değil. Hani İngiliz örneğini verdiğimde Southey Babul göreceksiniz. Çok ünlü bir bilim adamı da. Bu irrasyonel davranışa katılabiliyor. Bunları kısaca hatırlatayım istersen. Çünkü futbolcuların davranışında bizi buraya büyük paralar yatıran ve sonunda ciddi kayıplara uğrayan futbolcuların davranışında hani çok yalnız olmadıklarını. Anlatmak bakımından önemli. Bu iki büyük tarihi vaka. İkisi de aşağı yukarı aynı dönemde. Aşağı yukarı değil aynı dönemde. Birincisi Louisiana, Fransa. 18. yüzyılın başındayız. Louisiana skandalı. Kral 14. Louis ölüyor. Varisi 15. Louis daha çocuk. Onun için bir naip. Geçiyor işin başına kral adına o yönetiyor Fransa'yı bu Orléans Dükü amcası zaten ondan sonra e, ve 14. Louis korkunç bir devlet borcu bırakmış durumda e, ne yapacağını bilmiyor Orléans Dükü o sırada John Wall diye İskoçya'da aslında biraz karışık işler nedeniyle yanlış hatırlamıyorsam Fransa'ya sığınan bir süper finansçı var John Law adında bu bir kumarhanede orlayan düküyle işte tanışıyor falan Ona cim sikir fikir Finans fikri anlatıyor Onun da aklı yatıyor Özetle şu borcu nasıl çevirecekler Biliyor ki bir banka kuralım Bana benim yönetimini Ben bu bankanın hisselerini çıkartayım Hisseleri e, Piyasada satalım Bu hisseler ama aynı zamanda Kağıt para gibi de kullanılsın Örneğin vergileri de ödenebilsin Bunlarla Artı tabii bunun arkasında şey de büyük satabilmek için büyük bir şey, vaat lazım. Bir güvenilir vaat lazım. Bunu da ve Güney Amerika'nın ticaretinin tekelinde bize verin ve ona da bir şirket kuruyor. Ondan sonra biz böylece bu borcu döndürelim. E tamam diyor Orlayan aklı yatıyor. Hepsi aklı yapmıyor Fransızların ama neyse bunu yatıyor. Ondan sonra bu giderek büyüyor. 1716 tarih. 4 yıl içinde çok daha büyük yani 1 milyon livre ile başlıyor. 100 milyona kadar çıkıyor sermaye. Çünkü sermayeyi kur ne olacak? Kağıt parçası. Piyasada alıcısı varsa satıyorsun. Ondan sonra gelen parayla da Fransız borçları döndürebiliyorsun. Yani bütçe açıklarını kapatabiliyorsun. Şimdi tabii burada bir de altın karşılığı o zaman metal para böyle kağıt para falan yok. Bu ilk kağıt para denemesi gibi bir şey. Ee, tabii karşılığında altın var. Yani isteyen bu üstesine denir geliyor altınla alabilir. Ama öyle bir çılgınca yükselmeye başlıyor ki fiyatlar artı şey üstüne ayrıcalık üstüne ayrıcalıklar veriliyor. Sonunda öyle hale geliyor ki yani altın karşılığı paranın altın karşılığı yok gibi bir şey. Lafı uzatmayacağım bir tabii güvenin devam etmesi lazım Lüvizyana ile ilgili şeyler uyduruluyor rivayetler onda büyük madenler bulunmuş falan. O çılgın bir fiyat artışı hisseler kapışılıyor sonunda ee, devam edecek mecburen bu iş böyle bir noktaya gelmiş ki geri dönüşüm güvenlik vermek lazım Louisiana dediği kimseler yok Fransız kolonisi o zaman onu da hatırlatayım Louisiana ee, orada kolon molon doğru duruşu yok nüfus çok düşük e, burayı beslemek lazım nüfuslu hapishanelerden işte hırsızları kürek mahkumları Yetmiyor. E, madenler vardı orada. Ne oldu? E, sokaklarda şeyleri, Lümpen Proletary diyecek sonra Marx. Sokak e, şeyleri, e, serserileri diyelim. Çok tabii o dönem e, dolu Paris'te. Onları topluyorlar, biraz para veriyorlar. Birer kürek ve kazma da veriyorlar. Paris sokaklarından kuzeye doğru, Havr Limanı'na, Havr Limanı'na doğru işte Louisiana'ya madenlere gidiyorlar diye Gösteri yapıyorlar. Sonradan bunların bir kısmı Paris sokaklarında görüldüğü için başlıyor tereddüt ve panik. Ee, tabii buna, şimdi burası ilginç, Conti düküyle Bourbon Dükü ki Fransa'nın en büyük iki aristokratı, müthiş servetleri var, onlar da buraya ciddi paralar yatırmışlar. Çok büyük paralar olduğu için hisseler almışlar. Kontidük'ü gidiyor bizzat ıı, verin benim altınlarımı diyor. Böyle bir at arabasıyla yüklemiş hisseleri. O anda kıyamet kopuyor. Ayaklanmalar başlıyor. 17 ölü. Olay o şekilde sonlanıyor. Yıl 1720. Yani Low, 500 yıl önce oluyor öyle mi? Evet. John Low Venedik'e kaçıyor. Şimdi South Sea Bubble 1720 yılı İngiltere Güney Denizi diye bir şirket var. <gülüyor> Bu şeyler olan, ticaret tekeli olan Amerika'yla bir şirket. Ondan sonra 1711'de kurulmuş. Hatta kuruluşunda çok ilginç onu yeni keşfettim. Köle ticareti de var şeyinde. Yılda 4800 köleyi Türkiye'ye götürecek, Latin Amerika'ya yılda. 30 yıl bu imtiyaz vermiş İngiliz hükümeti. Tabii İngiliz hükümeti de korkunç borçlu ve çok ilginç. Tabii bugün bu söz konusu değil. Özel şirketlere de borcu var. Bir kısmı tahvil vesaire ona benzer. Halka satmış. Ama bu, bu şirkete de 12 milyon pound borcu var. Onun için şirkete büyük imtiyazlar veriyor. Böyle bir düzen kuruluyor. Bu şirket bu borcu yönetecek. Ee, onun için imtiyazları veriyor. Tabi hisseleri ciddi bir patlama e, yaratıyor. Dört ayda 1720 Mart'ın Haziran'ına beş katına çıkıyor. Ondan sonra da olay tabi e, karşılığında hiçbir şey yok. E, yani, edilen şeyler yok daha doğrusu. Neyse panikle üç ay sonra da e, tekrar cime buluyor. Şimdi burada ilginç nokta şu e, Isaac Newton, anırsınız değil mi? Hani kafasına elma düşüp gravite, yer çekimi şeyini keşfeden çok büyük fizikçi, yani şeyin kurucu. olan mekanik fizikçi, Isaac Newton. Allah Allah. Bu evet. zaten daha o zaman çok işleri de var bunun öyle sadece fizikçi bilim adamı değil, yöneticiliği de var. Mesela Darphane yönetiyor İngiliz hükümetinin falan. Zaten büyük serveti var. Bu servetinden çok ciddi 20 bin pound parayı yatırmış. Çok yükseldiğini görünce fiyatları satmış. Ya bu nereye gidiyor? Bu saçmalık demeye başlamış kendine. Fakat fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Tam yükselmeye devam edince ya ben galiba hata yaptım. Biraz erken sattım deyip bir daha giriyor. Ve zirvede giriyor. Yani düşmenin arifesinde fiyat kırışının düşüşe geçmesinin arifesinde giriyor. Bugünkü parayla lafı uzatmayayım 20 milyon pound kaybediyor. Aa elma dediğiniz metafor muymuş yani? <gülüyor> Aslında hisselerimi <gülüyor> elma diye düşündüğümüz şey metafor muymuş dedim. Aslında hisselerimi düşmüş. <gülüyor> Yani... Evet, ben, de, ben de pardon Seyfettin demin 500 yıl diye 200 yıllık büyük bir hata yaptım. 300 yıl, tam 300 yıl önce dünyanın en büyük skandallerinden ikisi gerçekleşmiş oluyor. İnanılmaz bir şey yani. Ya evet, yani şimdi bu da önemli. Neden bunu anlatıyorum? Hani ya bunlar aptal mı? Neden Arda Turan veya Emre Belezoğlu tututtular? Hatta sözde bakılırsa evini bile sattı bir evine bu kadar büyük parayı yatırdı. Böyle bir şeye, yani neydi belirsiz, nasıl düşünemiyor? Sana nasıl 5-6 ay içinde dolar fazında paranı ikiye katmayacak? Bu faiz de değil artık. Bunun faizle de bilgisi yok. Bu resmen büyük bir şey hırsı. Yani ne kadar zengin olsam da, o zenginliği katlamak için ve kısa yoldan katlamak için hiçbir çaba göstermeden, emek vermeden katlamak hususundan başka bir şey değil. E bu, Abi bu kendi, hırs kendi içinde rasyonel. Ke bu kendi içerisinde rasyonel değil mi sizce Seyfettin Bey? Yani rekabet. Rasyonel şey değil tabii çünkü şeyi kaçırıyorlar. Yani bir bir kere bu kadar büyük servet sahibiyken <gülüyor> bunu ikiye katlayıp ne yapacaksın? Sonunda zaten Newton bütün servetini kaybetmemiş çünkü o kadar zengin ki 30 milyon poundla e, mirası. E sen bunu kaybetmeseydin o parayı 50 milyon pound olacaktı. Hani, ne, ne amacın da, ne, ne yapmak istiyorsun? Bunu anlamak bence mümkün değil ve bu rasyonel değil tabii. Yani kapitalizmin rasyonelitesi içinde dediğim. Sonuçta kapitalizm yani, risk, risk almak da var ya bir yandan girişimciliğin. E, tabii ki Kahneman'ın da zaten e, şey dikkat çekmesi buradan kaynaklanıyor bu konuya. Bunlar e, rasyonel davranmayabilirler tabii ama öbür yandan da hala tabii şunu insan böyle işte ne kadar büyük servetin olursan ol ne kadar akıllı zeki olursan ol bu hırs öyle bir hale geliyor ki gözüm kararıyor şu bazı sorunları kendine sormuyorsun. Tabi burada Ponzi hikayesi de devreye giriyor. Neden sormuyorlar? Çünkü Charles Ponzi ona benzetiliyor zaten bu son vaka. E i̇şte Saadet Zinciri de deniyor. Ben pek bu Saadet Zinciri lafını sevmiyorum. Sanki Saadet hep devam ediyormuş gibi bir izlenim veriyor ama Charles Ponzi 1920'de pul işte koleksiyonculuğu var. Pul alıp satımdan bir arbitrajdan bir işte ciddi para kazandı rivayetini çıkartıyor. Para toplamaya başlıyor bu şey için. Daha fazla vaatle, para geri ödeme vaadiyle. E millet inanmıyor buna. Aslında tabii kazanacağıları bunları karşılamaya yeterli değil. Ne oluyor sonunda? Bir önce ilk yatıranların, Vadesi gelince işte ne söz vermişse 5 ay 6 ay sonra şu kadar sana geri vereceğim ya bir, bir yıl sonra bir yıl sürmüyor da <gülüyor> o parayı yeni girenlerin parasıyla ödüyor. E bunun tabii sonu yok çünkü ödüyorsun tamam ödendiğini görünce tabii şu var bu şeyi büyütüyor hacmi. Çünkü aa, filanca yatırmış parasını ilk yatıranlar 5 ay sonra geri almış ciddi. Miktar da büyük bir kar elde etmiş ve o zaman biz de yatıralım, biz de alalım parayı. E, o senin yatırdığın parayla aslında ondan sonrakini ödüyor. en sonunda bir yerde geliyor, tıkanıyor çünkü arkasında boş olduğu için e, bir yerde kopuyor olay. E, Ponzi dedikleri bu. Şimdi bu bizim hikayede buna benziyor ama gene geri dönersek yani şey olmuş çünkü bu, mesela bir futbolcu şimdi isimleri kullanmayalım ama bir futbolcu karlı çıkmış çünkü ilk galiba yatıranlardan Seçil Erzan'ın ifadelerinden bunu söyleyebiliyoruz diyor ki öyle bir sarmala girdim e neden girdin ifadesine bakılırsa bir ara yıllar önce borsada neredeyse bütün tasarrufunu getirmiş bir kağıda oynamış Sonra bir daha galiba kaybetmiş. Ulan da diyor şey yarattı, saplantı yarattı. Bu zararını nasıl çıkartacağım, nasıl çıkartacağım? Ee, herhalde böyle bir para toplayıp gene borsada değerlendirip nasıl olsa inşallah kazanırım deyip geri ödü. Böylece zararımı çıkartırım, vaat paraları da öderim diye hareket etti herhalde. Bu da aslına bakarsam tabii ki akılcı bir hareket değil. Ama Kahneman'ın dediği gibi bir kaybedenler müthiş risk. E, alma şeyinde oluyorlar eğiliminde oluyorlar Bu pek çok deneysel şeyle gösteriyor e, de, deneylerle e, şimdi bu da tabi ilk başta insan şaşırıyor yani sen banka müdüresisin e, işte e, iyi bir herhalde yüksek bir maaşın var banka büyük paralar veriyordur şu müdürlerine e, zorun ne yani ne yapmaya çalışıyorsun ee, bu da tabi ciddi bir soru şartı. Ama bir kere gene kendi ifadesiyle diyor ki bu çarka hani kolu kaptırınca ondan sonra geri dönemedim. Çünkü tehditler başlıyor. Hani benim para nerede verecektim bilmem ne işin içine. Ee, yani bu olay başka boyutlara da çıkıyor. Ee, yani bir çeşit aslında gangsterizm de var işin içinde. Öyle anlaşılıyor. Ee, sonunda bakalım dava ne olacak ama Ekonomi açısından baktığı zaman çok daha tabi başka örnekler de var onu da söyleyeyim de ama devletler bile bu işin içine karışmış bu iki Güney Denizi skandalı, Aviziano skandalı şeyi de gösteriyor yani devletin işbirliğiyle bir şirketlere özel imtiyazlar vesaire vererek bu şeyleri işte adına basitleştirmek için dolandırıcılık biri ama düzenbazlık, işte başka ne koyarsan koy bir çeşit tutsuzluk aslında yani devletle de konuşuyor ve bunu evet. aslında son derece şey sahibi değil mi akıl sahibi olması gereken Fransa'da işte en büyük aristokratlar girebiliyor. Halbuki Fransa'da şeyle söyleyeyim yani aristokratlar tabii sonunda bu şeyi tetikleyici onlar oldu ama 500 bin şey var 500 bin kişi çünkü bir tasfiye süreci başlıyor ondan sonra olay bitince 500 bin kişi bu hisseleri almış. Çünkü kağıt para olarak da kullanılıyor. İşte dörtle çarptığı zaman 2 milyon Fransa'nın nüfusu o zaman 20 milyon %10'un nüfusu işin içine girmiş. <gülüyor> yani bu, bunları ya, düşündüğüm azamcı. zaman bizim Fatih Terim Fonu vakası veyahut da Denizbank müciresi vakası yanında çok mütevazi kalıyor. Bakımda Yiğit olur. bir bakıma haklı çünkü buna da çok fazla odaklanıyor. Çok daha fazla başka açıdan başka yerlerde, başka alanlarda çok daha ciddi Dolandırıcılıklar var ve büyük ihtimalle devletin ve hatta kamu yöneticilerinde karıştı. Bunlar da yavaş yavaş çıkmaya başladı, duyulmaya başladı. Biliyorsunuz. Yani evet. bu kara para aklama hikayeleri, hani sosyal medya fenomenleri vesaire. Şimdi 17 kişi mi? Ne, gözetim altına mı yok yurt dışına çıkış yasağı koymuşlar. Yani birkaç tanesi tutuklandı da. Ee, milyarlarca dolarlık bir kara para atlanıyor belli Fatih Altaylı yapmış oldu. hesabını geçenlerde yazdı. Ee, bu para atlanırken bunun içinde belli ki bir şekilde kolluk kuvvetlerinde belki büyük bir ihtimalle şeyler var. Kamu yöneticileri üst düzey e, bulaşmış olabilirler ee, yani öyle rivayetler de var Tabi artık devlet resmen bu işi belki girişmiyor ama e, yani o da resmen girişmiyor. E, öyle bir para bulma şeyi içindeki göz yumuyordu olabilir şeye. Bu kara para trafiğine çünkü bir taraftan da e, unuttum şimdi rakamı ama korkunç 13 milyar yok 23 milyar dolar 2022'de kaydı kuydu olmayan e, şeyde bizim cari hesaplarda net hata 90 kalemi altında gösterilir bu. Yani bir yerden gelmiş mu? Nereden geldiğini bilmiyoruz demektir bu. 23 milyar dolar e mı? Çünkü bu kadar paraya ihtiyacı olan bir devlet bazı şeyleri de Allah bilir, göz yumluyor olabilir. Peki Seyfettin ben de bir şey soracağım. Yani bu Yıldıray Oğul'un yazdığı yazıda da Karar Gazetesi'nde çok ilginç de bir noktaya da değiniyor. Yani aralarında çok ünlü futbolcuların da bulunduğu, antrenörlerin, yöneticilerin bulunduğu bir şeyde, Sanıklardan ikisi Denizbank yöneticisi, müştekilerin üçü de Fatih Terim'in kızı, damadı ve yeğeni. Bütün bunlara rağmen bu davada Fatih Terim ve Denizbank'ın olmadığı gibi çok ilginç bir şey var yani. Davanın hiçbir yerinde yoklar. Bütün mahkeme tutanaklarına verilen demeçleri oradaki ifadelere bakarak söylemişler. Bu tabii son derece işi bambaşka bir soyut boyuta da taşıyor maalesef. Bir de herhalde... Yani bu, şey... bu şeyin örneği tabii tezahürü. Yani bir şekilde aslında e, devlet birilerini koruyor çeşitli gerekçelerle. Evet öyle anlaşılıyor yani ve çok büyük bir e, bunun e, en şanslı kişilerden birisinin Aziz Nesin olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, mütevefa Aziz Nesin yaşıyor olsaydı ben bu kadarını yazamazdım diye bu soyutlukta a, yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi bir şey yazmış olan Aziz Nesin bile bu kadarını yazamayabilirdi. Onun için rahatlamış olabilir büyük yazar. Yani işte şunu Bu tarihi yolculuğu Biraz da onun için gündeme getirmek istedim. yani Beni de doğrusu şaşırttı ama sonra Hatırladım ki böyle skandallar Biraz tekrar baktım Tarihte yani Oluyor bu çılgınlıklar Newton ne demiş biliyor musunuz Isaac Newton <Gülüyor> Bir rivayet bu yani sözlü Aktarılmış Bir yerde yazılı değil ama çok Lidimi çekti ve not ettim cisimlerin hareketlerini hesaplayabildiğini ama insanların madness diyor, deliliğini veya çılgınlığını, akılsızlığı diye mi çevirmeli madness'u bilmiyorum. Hesaplayamadığını söylemiş. <gülüyor> evet. Bence bu, bu tam bir bitiş cümlesi olabilir. Harika yani. Alice Riyalar harikalar diyarından sonra Riyalar diyarında da dolaşıyor. O da Louis'in ünlü romanından yine İngilizlerden gelmiş yani son derece çarpıcı bir dünyada yaşamakta olduğumuz bir kez daha hatırlatın çok teşekkür ederiz. Seyfettin. İyi yayınlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.